Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Harçtan Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. 2016 yılının Nisan ayından beri her hafta Pazar 16.30'da yayınladığım Harçtan Sanat programında bu kez Fuarlar konusunu ele almak istiyorum. Genelde nadiren fuarlara yer veriyorum. Onu da daha ziyade fuarları gören, katılan genç galericiler ya da sanatçılar aracılığıyla yapmaya çalışıyorum. Ama bugün sonbaharda bizi bekleyen fuarlar özelinden fuar fenomenini biraz sizinle konuşmaya çalışacağım. Hatırlatmak adına hariçten sanat programının Geçmiş yayınlarına Açık Radyo'nun web sitesinden ulaşmanız mümkün. Kayıt arşivinde kayıt olarak dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda podcast olarak da mevcut. Ee, eğer canlı yayına pazartesi 16.30'a Türkiye saatiyle ile yetişemezsiniz. Eski kayıtlara oradan ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda FM bandının Yanı sıra 94.9 FM bandının yanı sıra Açık Radyo'nun web sitesinden de yayın saatinde birebir internetten takip etmeniz mümkün. Evet, fuarlar dedim. E, hali hazırda Eylül itibariyle İstanbul'da iki tane önemli konu gündemdeydi. Sanat dünyası çok hareketlendi. İlki şüphesiz ki İstanbul Biyeneli iki yılda bir kente tamamen ücretsiz olarak bir küratör yönetiminde sergiler ve onun etrafına kamusal programlar, kamusal alanda sanat işleri, performanslar, tartışmalar, yayınlar getiriyor. Bir diğeri şüphesiz daha önce de ele aldığımız yeni müzelerin teker teker açılmakta ya da inşa halinde olması. Arter gibi eski şehir modern Müze gibi İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin şimdilik İstanbul birerlerinin ev sahipliği yaparak önümüzdeki dönemde yakın dönemde tekrar açılacağı sinyalini vermesi, İstanbul Modernin Renzo Piano tasarımıyla yeni binasının inşasına hazırlanıyor olması ve bu süreçte de geçici binasında b faaliyetlerine devam etmesi gibi pek çok konu gündemde. bunlara geçmiş programlarda ele aldım. Bütün bunlar olurken bir de fuar fenomeni var şüphesiz. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak kontemporary fuarı düzenlendi tekrar. Kentimizin iki ana fuarından birisi kontemporaryi. Başlangıçta Kasım ayında yapıla geliyordu. Öyle alışmıştık. Ama son birkaç yıldır İstanbul Bienniali ile eş zamanlı hale getirdiler. 12-15 Eylül yani tam da İstanbul Bienniali'nin açılış ve ön izleme gününe denk getirecek şekilde Lütfi Kırtar'da Contemporary İstanbul e, düzenlendi. Bir geçmiş de var şüphesiz artık orada o da oldukça rüştünü ispat etmiş fuarlardan biri bu sene en çok tartışılan konusu bir sanat direktörünün açıklamasıydı Fransa kökenli Anissa Tuati adlı bir sanat direktörü var birkaç yıl boyunca birlikte çalışacaklar onun bağlantısıyla Marsilya'nın ve bir diğer alternatif fuarı diyebileceğim Artorama ile de kamusal program özelinde bir işbirliği yarattı. Dolayısıyla Artorama da İstanbul Fuarı Etrafında bir takım etkinlikler düzenlendi. Ağustos ayında bunlar ve de e, Fransa'dan bazı galeriler ya da Art Roma bileşenleri de İstanbul'a 12-15 Eylül döneminde İstanbul Kültür Kongre Sarayı'na geldiler ve bazı etkinlikler düzenlendi. Tabii fuarın bienal döneminde olması kontemporal İstanbul'un e, artısıyla eksisiyle eleştirildi. Bunu da söylemek Gerekir çünkü Biennale aynı döneme gelmesinin güncel ve yerel sanat ekosistemine faydadan çok zarar getirdiğini iddia edenler var. Galeriler sezona başladıkları kendi mekanlarında açtıkları sergileri mi idare etsinler? Biennale'de ya da etrafındaki müze ve sanat kurumlarında temsil ettikleri sanatçıların sergileriyle mi ilgilensinler yoksa fuara mı katılsınlar gibi? Ya da Biennale gelen yurt dışı koleksiyoner, sanat profesyoneli fuara gidebiliyor mu? Yoksa ikisi birbirinden rol mü çalıyor? Yoksa ikisinin bir arada olması bir ekstra bir sinerji mi yaratıyor? Bütün ve bölge birbirini destekliyor, güçlendiriyor bir dayanışma mı yaratıyor? Bütün bunlar tartışmalı konular şüphesiz. Ama Contemporary İstanbul bir dönemdir devam ettirdiği bir Collector Stories yani kolektörlerin, koleksiyoncuların hikayesi adlı bölümüyle de dikkat çekti. Belki onu da dile getirip Contemporary İstanbul konusunu kapatabilirim. 40 farklı Türkiye'den özel koleksiyoncudan son dönemde koleksiyonlarına dahil ettikleri iki yapıtı Hasan Bülent Kahraman Küratörlüğünde bir sergi bünyesinde fuarda izleyiciye sundular. Bir de plug diye geçmiş yıllardan süre gelen daha konvansiyonel sanat fuarı formatını biraz daha yeni medyaya açmaya çalışan bu yıl Esra Özkan Küratörlüğünde de bir bölüm vardı. Ama Nisa Tuati özellikle basına verdiği bir takım demeçlerle eleştirildi. Her ne kadar çok da doğru bir şekilde Denizlik temasına odaklanarak bir fuar e, yapmaya çalışsa da önümüzdeki yıllar neler olacağını tekrar takipte olacağız. Fakat İstanbul'un bir başka fuarı var. Daha köklü bir fuar. Her zaman onun kadar ses getirmese de, kontemporı İstanbul kadar her zaman dikkat çekici olmasa da Artis 2019, 29. yılında eskiden e, hatırlayanlar olacaktır. TÜYAP. Tam tepe başındaki büyük kitap fuarlarının da başka fuarların da düzenlendiği mekandaydı, meşrutiyet caddesi üzerindeydi. Ama oldukça uzun bir süredir Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yani Büyükçekmece Beylikdüzü tarafında bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Buradan şimdiden duyurmuş olalım. Türkiye'ye gelen başka fuarlar da oldu. Art International gibi. Halit İş Kongre Merkezi'nde birkaç kez hayata geçti. O da uluslararası tamamen yurt dışından gelen bir fuar organizasyonuydu. Artist ve Contemporary gibi hani Türkiye kökenli organizasyonlar değildi. Ama uluslararası niteliği olan bir fuardı. Ama şimdilik biz iki fuarla devam ediyoruz. Bütün bunlar olurken sonbahar dönemine Londra haberleriyle girdik özellikle Freeze gündemdeydi. Freeze'den kısaca bahsetmek isterim çünkü Freeze 90'lı yıllarda bir sanat yayını olarak ortaya çıkartıyor şaşırtıcı bir şekilde. Benim de takip ettiğim öğrencilik yıllarında takip ettiğim bir yayında çok da prestijli bir yayındı bir dergiydi Freeze'de. Sonradan fuar işine giriyor. Bugün baktığınız zamansa Freeze London tabii ki hala ön, ön planda. Çünkü Freeze'in kökeni çıkış noktası Londra. E, Freeze Londra esnasında Freeze Masters'a yapıyorlar. Daha klasiğe yakın usta sanatçıları, artık hayatta olmayan sanatçıları geçmiş dönem. ...önemli yapıtlarına yer veren bir bölüm... ...Freeze Master Sadece Freeze'de değil... ...Art Basel gibi başka köklü fuarlarda da... böyle ...old masters, masters gibi... ...özel bölümler oluyor şüphesiz. Ama... E, ...Freeze London her yıl Ekim ayı... ...başlarında oluyor. Bu yılda 3-6 Ekim... ...olarak resmi tarihlerini duyurdular ama... ...Ekim başına itibaren herkes... ...hem Freeze e, Londra'yı... ...hem de bu vesileyle... ...sezonu açan Londra'daki... ...sanat kurumlarındaki köklü... ...büyük sergileri takip etti Londra'ya adeta bir akış oldu dünyanın dört bir tarafından. Friz aynı zamanda Los Angeles'ta düzenlenmeye başladı yakın zamanda. 2020'de, 2020'nin başlarında tekrar karşımıza çıkacak ve New York'ta da düzenleniyor oldukça uzun bir süredir. Bahar aylarında New York versiyonu Mayıs'ın hemen başında 2020'de karşınıza çıkacak. Los Angeles'teki friz ise yeni başlayan friz ise Şubat ortası. Şimdiden bu tarihleri uyumuş olanın frizi takip etmek istiyorsanız. Ee, oldukça deneysel olarak başlamış bir fuardı. Günümüzde artık son derece konvansiyonel hale gelmiş büyük ölçekli bir fuar. Şimdi fuarların tarihçesine de biraz belki yer vermek gerekir. Bunu söylemek icap eder. Mesela Armory Show çok bilinen bir fuar formatı. New York'ta 1913'te ilk kez düzenleniyor. Bunu söylemek gerekir. Paris'te ise bu organize edilen salonların e, fuarların ve büyük ölçekli sergilerin şüphesiz hatta biennallerin de bu tarz büyük sergilerin atası olduğundan söz etmek gerekebilir. Ee, Sanat Akademisi'nin seçkilerinden oluşurdu salonlar. Ona alternatif olarak da Bağımsızlar Salonu, Salon de desindependents ya da e, Reddedilenler yani ana salona kabul edilmeyenler e, sergileri salonda refüze yani refüze edilenlerin salonu gibi organizasyonlar vardı. Bunlar büyük ölçekli grup sergilerin fuar formatlarının ataları olarak kabul edilebilir. Bu da 19. yüzyılın son dönemlerinden özellikle kalan bir oluşum. Armory ise 1913 dedim. Bugün bahsettiğimiz büyük ölçekli ve artık köklü Nam salmış herkesin takip etmeye çalıştığı fuarlar ise 1970'li yıllarda boy göstermeye başlıyor. Yani Art Basel en önemlisi İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor. Ama hani yeni gelmişken onu da söyleyeyim Art Basel de artık bir marka. Dolayısıyla bir zincir aynı Freeze gibi hatta Freeze'den daha önce başladı buna. Ee, Hong Kong'da var. Miami'de var. Aralık başında yani Art Basel Miami var. Bir oksimoron başında Bazel geçiyor. Hasta Miami'de düzenleniyor aralık başında. Ee, Haziran ayında ise kendi doğduğu kent olan Bazel'de 1970'li yıllardan beri düzenlene geliyor. Ee, bir diğer önemli fuarsa yine işte salon örneğin o yüzden verdim. Paris'te ortaya çıkıyor şüphesiz. Fiyak. Bugün belki en önemli, en kaçırılmaması gereken fuar değil ama hala köklü fuarlar arasında. fiyak. FIAC. Four International um, Dark Contemporary yani güncel uluslararası güncel sanat fuarı'nın kısaltılması Fiar 1970'li yıllardan beri düzenli olarak Paris'te uluslararası nitelikte karşımıza çıkıyor. E, baktığınız zaman ilk ki 1974'te düzenlenmiş örneğin ve modern ve güncel sanata yer veriyor. 200 galeriye Ev sahipliği yapıyor 30 kadar ülkeye bunun hemen tarihlerinden bahsetmek mümkün çünkü yakında var 17-20 Ekim VIP ön izlemesi 17 Ekim'de olmak üzere Paris'te FIAC karşımıza çıkıyor. E, FIAC öyle bir şey oluşturmuş ki Paris'te FIAC döneminde başka fuarlar da var şüphesiz örneğin Paris International e, fuarı var FIAC'la aynı tarihlerde düzenleniyor. Onun da 17 Ekim Perşembe ön izlemesi var ve Türkiye'den Öktem Aykut Galeri'nin buraya katıldığını görüyoruz. Fiyat etrafında başka irili ufaklı fuarlar daha Paris'te karşımıza çıkıyor şüphesiz. Bir müzik arası verdikten sonra... Ölümüzdeki dönemde yani 2019'un son aylarında bizi bekleyen fuarlarla ilgili size bilgi vermeye devam edeceğim. Kısa bir müzik arası verelim. Biraz da nüktadan olsun, biraz da ironik olsun istediğim için seçtim bu parçayı. Büyük Ev Abluk Adadan Hepsine Ne Fena dinledikten sonra devam edeceğiz. Hepsine alışıyor insan, hepsine ne fena... Mediciner var, jag har dem i var, några var inte. Jag antar. Jag ville inte göra det jag ville göra mycket. Jag ljuger. Alla. Först börjar jag med så jag vuror kafan. Svar ensamt, att det en arm. Gör arm. Lycka basmak için değil. Ona geri dönebilecek miyim? Kandırdım. is so devam edebiliriz kayda. Büyük Ev Abluka'dan dinledik. Eee Harici'den Sanat programındayız. Açık Radyo'da bugün gündemimde fuarlar var. Hmm, şuradan devam edelim. Fuar hareketliliği özellikle Londra'daki Frieze ile başladı. Ekim ayının ilk günlerinde Londra'ya Uluslararası hareket getirdi. Sadece Frizz ve Frizz Masters değil aynı zamanda fuar etrafında bu vesileyle ve tabii ki yeni sezona merhaba demek üzere çok sayıda müze ve sanat kurumu sergisi karşımıza çıktı. Fuarların kent turizmine, kent ekonomisine ve ulusal sanat piyasasına bu anlamda büyük tetikleyici etkisi var şüphesiz. Devam edelim önümüzdeki dönemde bu programı kaydettiğim Ekim aylarında bizi bekleyen fuarlardan da bahsetmek isterim. E, Texas Contemporary var Amerika'da hayata geçen bir fuar. 10 Ekim Perşembe itibariyle 10-13 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde olanların takip edebileceği bir fuar. Bir başka fuar e, Art Verona. Hemen hemen aynı tarihlerde 11 Ekim Cuma itibariyle takip edilebilir. O da takip etmeye değer bir fuar şüphesiz. Fiyak özellikle gündeme getirmek istediğim fuardı. Sadece Fiyak'ın kendi bünyesinde değil aynı zamanda heykel bahçesinde tutabildi. E, kamusal alanda pek çok işin yapıldığı, pek çok tartışmanın etrafında döndüğü kamusal programların olduğu ve Fiyak'ın varlığıyla 1970'li yılların başından beri düzenli olarak hayata geçirilmesiyle kentte başka fuarlara da vesile olmasıyla ön planda işte bunlardan en önemlilerinden biri Paris Enternasyonal. O da 17 Ekim Perşembe günü tıpkı Fiyak Paris gibi e, izleyicilerini bekliyor ve Türkiye'de Rüktem Aykut katılıyor. Diyelim bambaşka bir coğrafyada okyanusun öbür tarafında Toronto'da da bir fuar var. Art Toronto 24 Ekim Perşembe itibariyle ön izlemeyle başlıyor. 27 Ekim'e kadar Toronto'da yaşayanlar ya da yolu düşenlerin görebileceği bir fuar. Son dönemlerde özellikle takibi aldığımız bir fuar ise Artissima. Geçtiğimiz yıl Artesima'dan uzun uzun bahsetmiştim çünkü kendim bizzat oraya gitmiştim o dönemde oradaydım. E, P. Artworks katılmıştı geçtiğimiz yıl ve geçtiğimiz yılın tabii ki bir e, önemi de vardı. Çünkü e, yıl dönümlerini takip ediyorlardı, kutluyorlardı. E, bu yılda onun için özel bölümler yapmışlardı. Bu yılda yine küratörlü bölümleri var önemli olan lardan Biri o farklı coğrafyalarda farklı konularda örneğin tasarım bölümü için ayrı küratörlerle çalışıyorlar present future bölümü için ayrı küratörlerle çalışıyorlar back to the future gibi böyle farklı zamansal ve tematik bölümler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar onun için ayrı küratörlerle çalışıyorlar özellikle küratöryel seçkileriyle ön plana çıkmaya çalışan İtalya'nın Köklü sanat koleksiyoncularının olduğu, sanat kurumlarının olduğu, şüphesiz bir zenginliğin bunu tetiklediği Torino kentinde düzenlenen bir fuar Artisima takip etmek gerekir. Bu senede Türkiye'den birden çok galeri birden katılıyor. Geçen sefer P. Artworks demiştim geçtiğimiz yıl. Bu yıl ona ilave olarak Zilberman da katılıyor. Berlin ve İstanbul'da galerisi olan Zilberman da Artisima'da. Biraz önce bahsettiğim para internasyonale katılan Öktem Aykut da Artesima'da benim takip edebildiğim kadarıyla gitmişken Türkiye'den galerileri de görüp desteklemekte şüphesiz fayda var. New York'ta Tefaf var hemen Kasım ayının başında Artesima Torino'da 31 Ekim Perşembe açılıyor. Aynı gün New York'ta e, Tefaf'ı görmek isteyenler de Onun ön izlemesine gidebilirler. Hemen Kasım ayının ilk günleri bambaşka bir coğrafyaya geçecek olursam. Şangay'da, Çin'de Art 021 olarak e, Türkçe okuyabileceğim. Şangay Contemporary Art Fair var. Şangay Güncel Sanat Fuarı var. İzlemek isteyenler için. 7-8 Kasım ön izleme e, günleri. E, devam edecek olursam Avrupa'ya dönersem Art Düsseldorf var. Amanın Düsseldorf kentinde Kasım ayı ortasında 15-17 Kasım tarihleri arasında buna Türkiye'den Berlin'de de galerisi olan İstanbul'dan Mısır Apartmanından da bildiğimiz Zilberman katılıyor. Aynı zamanda Karaköy'de Tophane bölgesindeki galerisi olan Sanatorium da Art Düsseldorf'ta Kasım ayı ortasında stand açan galeriler arasında. E, Fransa'da ise Fransa'nın fiyak kadar olmasa da e, ses getiren fuarlarından biri Strasbourg kentinde, kuzeyde. Strasbourg kentinin de baş harflerini kullanan Start e, Kasım ortasında Fransa'da açılıyor. Ben de burada bir video sanatı sergisi daha önceki yıllarda hayata geçirmiştim. Neredeyse 10 yıl oldu. O dönemde fuara gidip, geliyordum. Türkiye video sanatından Ege Berenselle birlikte bir ser seçki yapıp onun küratörlüğünü yapmıştık. O dönemde fuarı iyi hatırlıyorum. Strasbourg'daki başka sanat kurumlarıyla biz işbirliği yapmıştık. Küçük ölçekli bir fuar ama Strasbourg'un Almanya'ya ve İsviçre'ye de yakınlığıyla bütün Avrupa coğrafyasında insanların takip etmeye çalıştığı bir fuar olduğunu. vurgulamak isterim Start'ın. Edinburgh'da Birleşik Krallık'ta 21-24 Kasım tarihleri arasında bir sanat fuarı var takip etmek isteyenler için. Ve de yavaş yavaş Kasım sonuna doğru esasen herkesin gözü Miami'ye yani Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sıcak iklimli bölgelerine kayıyor. Bunun en önemli nedenlerinden Biri şüphesiz biraz önce bahsettiğim bu 1970'li yıllardan itibaren İsviçre'nin Basel kentinde işlev kazanmış ama özellikle 2000'li yıllarda bütün uluslararası güncel sanat fuarları olduğu gibi 2000'lerin e, 2005'ler itibariyle özellikle büyük bir ilme kazanmış adeta bir patlama yaşayan fuarların başında gelen Art Basel bugün artık bir marka. Dünyada ve Miami'de de düzenleniyor oldukça uzun bir süredir. Onun, onun da sayesinde Miami'de bir dizi fuar var. Her yıl Aralık ayının ilk günlerinde artık iyice soğumuş havadan kaçmak isteyen dünyanın dört bir yanından gelen insanların daha ılıman bir iklimde sanat trendlerini takip ettikleri bir ambiyans. Hemen sayalım Art Pazer Miami Beach 3-5 Aralık Perşembe yani 3 5 3 5 aralık tarihlerinde özellikle ön izlemesi var. Onu belirten 5 8 Aralık Untitled Art Miami Beach. 4 8 Aralık hep aynı tarihler. Art Miami Scope takip etmeye değer. Bütün bu fuarlar Miami'ye Aralık ayının başlarına özellikle 3 Aralık itibariyle giderseniz birkaç gün içinde takip edebileceğiniz fuarlar. Yılın son döneminde herkes işte Noel yıl sonu heyecanlarına girmeden önce en çok ses getiren fuarlar Miami'de Amerika Birleşik Devletleri'nde karşımıza çıkıyor. Bu haftalık bu kadar. Bu yıl bizi bekleyen fuarlarla ilgili ve biraz fuar fenomeniyle fuar tarihiyle ilgili bilgiler sizinle paylaşmak istedim. Önümüzdeki hafta Harici Sanat programında görüşmek üzere hoşçakalın. Harici Tan Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.